Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahilvahidil kahhar, ve salatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar, ve ala alihi ve ashabihi el-ethar, al ve ala cemil enbiyyai vel murseline el-ebrar. Kıymetli kardeşlerim, sireti enbiya derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasip olursa bugün Hazreti Hud'la alakalı üçüncü ve son dersimizi yapmış olacağız. Haftaya erişirsek inşallah Salih Aleyhisselam'la birlikte yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Bugün Hud Aleyhisselam'ı biz Hazreti Hud'un haber verdiği rahmet ve azap serlevhasının altında işleyeceğiz. Bu serlevhanın gerekçesini ve söylediği mesajı muhakkak, siz de zihinlerinizde çağrıştırdınız ama önemli bir şeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. O da şu ki gönderilen bütün peygamberlerin ortak bazı sıfatları vardır. O sıfatlardan iki tanesi de bütün peygamberlerin mübeşşir ve nezir oluşlarıdır. Mübeşşir müjdeleyen, nezir uyaran demektir malum. Mübeşşir. Allah'ın inananlara, iman edenlere bahşettiği o mükafatları haber verip Allah'ın rahmeti ile onları müjdeleyen ve bundan dolayı da sevindiren demektir. Nezir ise o mesajlara kulaklarını kapatan, inkara yeltenen, inkar içerisinde yaşayan, inkar içerisinde yaşadığı için de Allah'ın azabına muhatap olacak olanlara o can yakıcı azabı haber veren, dolayısıyla korkutan demektir. Biz bütün peygamberleri bu iki sıfat içerisinde görürüz. Hazreti Adem de öyleydi. Hazreti Nuh da öyleydi insanlığın ikinci atası. Nuh aleyhisselamdan önceki İdris aleyhisselam da öyleydi. Bugün konumuz Hazreti Hud o da öyle. Bundan sonra bu kürsüden hangi peygamberi işlersek işleyelim mübeşşir olmasıyla, nezir olmasıyla alakadar olan mesajları görmüş olacağız. Bugün biz de Hazreti Hud'un hem rahmet adına o çırpınışlarını ve rahmetin o muhatap kitlesine ulaşması noktasındaki gayretlerine bir yönüyle şahit olacağımız gibi bir diğer yönüyle de nezir olmasının bir gereği olarak azapla onları korkutmaları o korkutmanın onlara fayda vermemesinin ardından da onlara ulaşan azabı, helakı biraz olsun görmeye çalışacağız. Ama ben öncesinde bir Kur'an kavramına sizleri götürmek istiyorum. Bu Kur'an kavramı, Kur'an kavramları içerisinde en mühimleri şöyle sıralansa mesela 10 mühim Kur'an kavramı yazalım desek alt alta, muhakkak onların içerisinde en üst sıralarda yer alacak bir kavram. Ancak çoğumuz bu kavramı duymuş olmamıza rağmen, bilmiş olmamıza rağmen, ne anlama geldiğini biraz olsun kavramış olmamıza rağmen, tam anlamıyla Kur'an'ımızın bize verdiği bilinç zihinlerimizde oturmamış vaziyette. Bundan dolayı biraz bu kavramın zihnimizde oturması lazım. Kavram dediğimiz şey, kendi düşüncelerimizi, fikir dünyamızı, düşünce dünyamızı, dolayısıyla amel dünyamızı şekillendirirken kullandığımız ölçü birimleridir. Eğer o ölçü birimlerinde bir yanlışlık varsa, bir eksiklik varsa doğru neticeye varabilmemiz mümkün değildir. Şöyle düşünün, şu anda benim elimdeki bu kağıt bir metre olsun. Ben bununla bir şey ölçüyorum. Eğer metrem doğruysa, Ölçtüğüm her şeyde bir metre olacak. Ama ben buna bir metre diyorum aslında 90 santim, 10 santim eksikliğim var. Her ölçtüğümde 10 santim eksik ölçüyorum, her ölçtüğümde 10 santim eksik ölçüyorum. İşte kavram budur. Eğer anlamını yanlış yüklediyseniz, Allah'ın istediği gibi şekillendirmediyseniz o kavramı kullansanız da doğru neticeye varabilmeniz mümkün değil. Onun için kavramlar bizim için çok çok önemli o kavramlardan en önemlilerinden bir tanesi de sünnetullah kavramıdır. Nedir sünnetullah? Allah'ın kanunu demek. Allah'ın yasası demek. Allah'ın başta insan olmak üzere varlığın tamamıyla kurduğu bağların neler üzerinden şekillendiğine dair ortaya koyduğu kanunları demek. Bu kanunlar o kadar önemli ki, eğer biz bu kanunları doğru dürüst anlarsak Rabbimizin mesela bizimle hangi ilkeler çerçevesinde bağ kurduğunu bizden ne istediğini ve bize ne vaat ettiğini eğer onları yapmazsak nelerle karşılaşacağımızı yaptığımız zaman nelere erişeceğimizi o kavram üzerinden şekillendiriyoruz. O sünnetullah kan kanununun kavramının iki tane de değişmez kanunu var. Yani sünnetullah zaten Allah'ın kanunu, Allah'ın yasası. O yasanın iki tane de değişmez yasası var. Yasanın yasası var. Bu yasaları anladığımız zaman meseleyi biraz daha doğru anlamış olacağız. Nedir o yasalar? Yasalardan bir tanesi şu. Ve la tecidu lisünnetine tehvila. Allah'ın sünnetinde bir tahvil yok. Ne demek tahvil? Herhangi bir farklılaşma yok. Bazı mealler tahvile değişme koyuyorlar ama değişme diye bir anlam veriyorlar ama biz farklılaşma desek belki de bozulma desek doğru bir anlam vermiş olacağız. İkinci kanunda şu velen tecidlisi sünnet Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamaz. Ayetlerde burada. İki ayet bu ama mesela aynı cümlede, aynı ayette Fusilet Suresinin, afedersiniz Fatır Suresinin 43. ayetini ayetinde iki cümleyi beraberce aynı yerde okuyabiliyoruz. Yine Fetih Suresinin 23. ayetinde de Walentejdeli Sünnetillahi tebdila şeklinde okuyoruz. Allah'ın Sünnetinde bir değişim yok, farklılaşma yok, bozulma yok. Sadece bu değişim bir yerde var o da kısa sürede var o da yine bir sünnetullahın yani Allah'ın bir diğer yasasının ortaya çıkması için adet üstü dediğimiz kısa bir devrede o şey ortaya çıkar o şeyin adına biz ne diyoruz mucize diyoruz. O mucize olduğu anda Allah'ın yine bir yasasına bağlı bir biçimde bir diğer yasası ortaya çıksın diye öyle bir adet üstü şeye şahit oluruz. Dolayısıyla mucize kavramı sünnetullah kavramıyla beraber ele alınması gereken bir kavramdır. Ama unutmayalım kesinlikle bunu hiçbir zaman zihnimizden aklımızdan çıkarmayalım. Allah'ın sünnetinde yasasında bir değişiklik de yok bir bozulma da yok bir farklılaşma da yok. Peki ne kadar yasası var Rabbimizin aziz Kur'an'ımızda? Aleyhissalatü vesselam efendimiz de bazı beyanlarında yani hadislerde o sünnetullahla ilgili bize bilgi veriyor. O konuyu biraz araştırdığınızda göreceksiniz. Çoktur bunlar. Ben beş tane yasayı size bir hatırlatmak istiyorum. Değişim yasası diye bir yasamız var sünnetullah'ta. Rahmet yasası diye bir yasa var Kur'an'da. Ecel yasası diye bir yasa var Kur'an'da. Yardım yasası diye bir yasa var Kur'an'da azap yasası diye bir yasa var Kur'an'da bakın beş tane yasanın nasıl olduğuna dair Kur'an'ımızdan bilgiler alıyoruz. Ne diyor değişim yasası Rad suresinin 11. ayeti ki hepiniz bu ayeti çok iyi biliyorsunuz nefislerinizi değiştirirseniz toplumlarınızı değiştirebilirsiniz. E yasa böyle biz halen başka şeyler yapıyoruz halen biz tepeden bazı şeylerin değişeceğini zannediyoruz. Bir şeyler değişecek olacak bitecek biz öyle bir beklenti içerisindeyiz. Allah yasaya koymuş ya toplumun değişimi böyle nefisler değişirse eğer toplum değişecek nefisler iyi yönde değişirse müsbet yönde değişirse eğer bazı şeyler olacak. Yasa böyleyken yasaya aykırı olarak davrananın bir başarı elde edebilmesi mümkün mü? Elbette ki değil. Etmememizin sebebi de bu. Neden biz dönüp dönüp aynı yere geliyoruz? İşte alacağımız cevaplardan bir tanesi budur. Yardım yasası Muhammed suresinin 7. ayetinden okuyoruz. Allah'ın dinine yardım ederseniz yardıma muhatap kılınırsınız. Niye dualarımız kabul görmüyor? Anlıyor muyuz? Yasa belli ya. Allah'ın dinine yardım edersek Allah bize yardım eder. Biz eğer Allah'ın dinine yardım etmezsek sadece bunu sözlü olarak istememiz o yardıma muhatap kılınacağımız noktasında bir seviye bizi getirmeyecek. Dolayısıyla yardımın da böyle bir yasası var. Ecel yasası eceliniz gelip size ulaştığında onu geriye Yahut ileriye alamazsınız. Ah Araf suresinin 34. ayeti. Bu ecel yasası fert içinde öyle toplum içinde öyle. Fark eden hiçbir şey yok. Genelde ecel ile ilgili ayetler Kur'an'da toplum içindir. Ama toplum olduğuna göre fert de zaten onunla kastedilir. Allah'ın yazdığı ecel... ...geldiği anda onu bir anlık öne ya da geriye alabilmek mümkün değildir. O zaman ecel noktasındaki o sağlam bir bilinç bizi başka bir noktaya doğru vardıracak. Rahmet yasası Hud suresinin 52. ayetinden okuyoruz ki... ...bizim asıl kolumuzla alakadar olan ayetlerden seçtiğim bir ayet bu. İstihbar ve tevbe ile Allah'a yönelirseniz hem dünyada hem ahirette rahmeti kazanırsınız. Eğer rahmeti kazanmak istiyorsak Allah koydu yasayı. Ne yapacağız? İstihbar ve tevbe ile Allah'a yöneleceğiz. Günahlar içerisindeyiz. Allah'tan rahmet umuyoruz. Günahların batağına batmışız, batmışız, batmışız. Allah'tan bu noktada niye bize yardım etmiyor diye. Eğer bir yönüyle farklı bir uslu bulsak haşa. Çok zor bir cümle bu cümle ama yaptığımız o Allah'a neredeyse hesap soruyoruz. Bu yasaya aykırı davranmaktır işte. Rahmetin bir yasası var Allah da o yasayı koymuş. Azap yasası zulmü devam ettirirseniz dünyada bedelini öder ahirette de azaba uğrarsınız. Ali İmran 178 ne olur bu beş yasayı bir tutun aklınızda. Biz bugün bu iki tanesiyle biraz işimiz var. Ama bu beş tane temel yasa Allah'ın değişmez, değişmesi mümkün olmayan, farklılaşması mümkün olmayan yasalarından. Rahmete nasıl ulaşacağımızın yolunu da gösteriyor. Azaptan nasıl kurtulacağımızın yolunu da gösteriyor. Ama biz azap yasasından bir hakikati öğrendik. Zulmedenlere ulaşıyor o azap. Allah zalime bu noktada biraz belki mühlet veriyor, imhal ediyor ama ihmal etmiyor. Yarına kalıyor ama yanına kalmıyor. Bugün olmazsa yarın ama bir gün mutlaka o zulmedene zulmettiğinin cezasını hem bu dünyada hem öteki dünyada ödetiyor. Bazen bazı zalimlere bu dünyada ödetmemesi mesela diyelim ki zalimdir. Bir şekliyle onun bedelini ödemeden çıktı gitti. Arkasından kötü bir şan bıraktı. Kıyamete kadar zalim diye anılacak mesela. Bir de ahirette bu dünyada da herhangi bir karşılığı görmediği için bir başka zalimden iki kat daha fazla bir cezaya muhatap tutulacak. Allah'ın adaleti bambaşka bir adalet. Biz bu adaleti anladığımız zaman hiç acele etmeyiz ya bugün dünyaya bakıyorsun dünya coğrafyalarına her tarafta zulüm var kan var gözyaşı var zalimler gülüyorlar. Dünya onların ellerinin arasında sarayları var tahtları var yatları var katları var itibarları var var var var bu varlar moralimizi bozuyor. Niye Allah bunların cezalarını vermiyor niye Allah bu zalimlere bu kadar mühlet veriyor diye içimizden geçiriyoruz. Ama ahirete gittiğimiz zaman burada verilen mühletin aslında onlara kar değil zalime değil mazluma bir mükafat olduğunu göreceğiz. Zalime dünyada verilen her türlü mühlet mazlumun hesap defterine yazılacak. Onların hesap defterine yazılan da o zulümlerinin kat ve kat karşılığını ödemek olacak. Öyle olunca biz bu yasalardan başka yasalar da çıkarıyoruz mesela. En başta değişim yasasından bir prensip çıkarıyoruz. Nedir o? Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Hiç başka yerlere çekmeye gerek yok. Geldik buraya bu zalimlere yani azap yasasından da bir prensip öğreniyoruz. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Ad kavmine verilen ceza da inkarlarından dolayı değil sadece zulümlerinden dolayıdır. Zalim oldukları için o cezaya muhatap oldular. Eğer zalim olmasalardı kafir olsalardı mesela. Yok mu öyle kafir olup da kimseye zulmetmeyen var. Bir şekilde bu manada hayatını devam ettiren var. Ellerinden geldiğince hukuk dediğimiz şeye uygun bir biçimde davranan var. Bunlara Allah başka bir karşılık veriyor. Ama dünyada da ahirette de o elem verici azap zulmedenlere yani zalimlere ulaşıyor. Allah'ın azap yasasından en temel ilke olarak biz bunu görüyoruz. Zalim varsa eğer orada helak var. Zulüm varsa tufan kaçınılmaz. Çünkü tufan neyle geliyordu? Tuğyanla geliyordu. Tuğyan varsa tufan var tufan varsa helak var o helaktan ancak kurtulan kim olacak? Allah'ın getirdiği söylediği yasalar gönderdiği elçilere uyanlar yani rahmete muhatap olanlar olacak. Allah gerçek manada anlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi at kavminin zulümlerine ait güzel kardeşlerim iki tane önemli noktayı Kur'an nazarlarımıza veriyor. Şu ara Süresinin 131. ayetinde diyor ki yakaladığınızı zorbaca yakalıyorsunuz. Onları bize anlatırken ayet böyle anlatıyor yakaladığınızı zorbaca yakalıyorsunuz. Nedir diye bakıyoruz şunu görüyoruz yolları kimlerle kesişmişse mesela ceza verirken birine. Kendi itibar sahiplerine cezayı uygulamıyor kimse sizlere uyguluyor. Ceza verirken zorbalık yapıyor ticaret yapıyor zorbalık yapıyor komşuluk yapıyor zorbalık yapıyor arkadaşlık yapıyor zorbalık yapıyor ne yapıyorsan hangi işi yapıyorsa kiminle yani yolu kesişmişse yakaladığınızı derken onu kastediyor kiminle yolu kesişmişse onlara ediyor zorbaca davranıyor yani ney adalet yok adaletin olmadığı yerde zulüm olur zaten. Adaletin olmadığı yerde haksızlık olur. Adaletin olmadığı yerde zorbaca bir tutum olur. Ve biz bunu Ad kavminde görüyoruz. Ayette burada onların bu zulümlerine dikkat çekiyor. Diğer bir ayette Hud suresinin 59. ayetinde Ad kavmi kendilerine şefkatle Allah'ın ayetlerini hatırlatan peygamberlerine ittiba edip ona itaat edecekleri yerde kime inanıyorlar inatçı şöhretperest cebbar zorba emir sahiplerine inanıyorlar aslında başlarındakilerinin zorba olduklarını biliyorlar ama daha sonra göreceğiz biz İsrail oğullarını işlerken Allah ne diyorlardı işte İsrailoğulların içinden bazıları ne yapalım Musa haklı ama maaşımızı firavun veriyor tamam Musa haklı ama Öteki tarafın pilavında yağ var diyor. Nerede menfaat varsa o menfaatin yanında yer alıyor. Bile bile, bile bile yani bunu bilmediklerini falan zannetmeyin. Bile bile. Biz de bazen bile bile yapıyoruz bunu. Biz de kendimizi sorguladığımız zaman adalet meselesinde zalimin karşısında durma meselesinde mazlumun yanında yer alma meselesinde ucu bize dokunduğu zaman, bedeli olduğu zaman Nerelere işi sevk ettiğimizi herkes kendisini muhasebe yaptığı zaman bulacak. İşte burada at kavminin zulümlerinden bahsederken Kur'an iki şeyi nazarımıza veriyor. Birincisi onların her türlü insani ilişkilerinde zorbaca davrandıkları İkincisi de emir sahiplerinin güç sahiplerinin mülk sahiplerinin toplumun diğer kesimlerine telkinlerine kapılıp bu noktada bile bile Hud aleyhisselam gibi Allah'ın peygamberi olan şefkatle onları Allah'ın ayetlerine çağıran Allah'ın dinine onları ulaştıran insana karşı o elçiye karşı kulaklarını kapatması olarak görüyor. E zulmedenlerin sonu neyse onların da sonu oluyor. Allah bizi o kötü sonlardan muhafaza eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu rahmet ve azap yasası aklımızda dursun. Biz Hazreti Hud'un tebliğine bir daha dönelim. Hatırlayın geçen dersi tebliğinin beş kavram üzerinde şekillenmesi gerektiğini söyledik. Yani biz öyle bir çıkarımda bulunduk. Tevhid, tazim, takva... Tevbe ve itaat. Onları da açıkladık zaten ne olduğunu. Hazreti Hud bir ömür Allah ne kadar ona ömür takdir ettiyse karşısında duran güçlü, kuvvetli, başarılı, heybetli asil olan kavmini Allah'tan başkasına kul olmamaya çağırdı. Allah'tan sakınır gibi, Allah'tan korkar gibi, Allah'tan ümit eder gibi, Allah'ı sever gibi başkalarını yapmamalarını onlara uyardı Allah'tan sakınıp Allah'ın kendilerinden istediği gibi bir hayat yaşamalarını onlardan istedi Allah gibi kimsenin önünde eğilmemeleri gerektiğini ki tazim bu asla boyun eğmemeleri gerektiğini onlara söyledi Günahlarınızdan yüz çevirin ne kadar günah işlemişseniz işleyin Allah'ın kapısı geniştir rahmet kapısı şöyledir. Eğer günahlarınızdan yüz çevirirseniz onun, onun önüne tevbeyle giderseniz şöyle rahmete muhatap olursunuz diye çırpındı ve dedi ki bana itaat edin ya ben Allah'ın gönderdiği elçiyim. Bana itaat Allah'a itaattir Allah çünkü bana o itaati istiyor bana itaat edin dedi. Ne dediyse dedi bir avuç insandan başkasına sözünü geçiremedi. O kadar şefkatle ki bütün davetçiler öyledir zaten. Davetçi adam öyle bağırarak, çağırarak, kızarak, insanları rencide ederek, insanları küstürerek, insanlara farklı şeyler söyleyerek Allah'ın dinine davet edemez. Peygamberlerde biz bunu göremiyoruz. Şimdi kendisini davetçi olarak isimlendirenlerin saçma sapan işlerini görüyorsunuz. O ayrı bir mesele. Bizim ölçümüz peygamberler, hidayet önderleri onlar. Nasıl tebliğ ettiklerini de biz Kur'an'dan görüyoruz zaten. Bu kadar şefkatle kavmini, dine, İslam'a ki onlara gelendiğinin adı da İslam'da biliyorsunuz davet etmesine rağmen hayır bir türlü netice olmadı. Peki nasıl karşılık verdiler? Şimdi o karşılıklarını okuduğumuzda Hud aleyhisselam'ı unutun zannedeceksiniz ki ben size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve söylüyorum. Bütün peygamberlerin kavimlerinden gördükleri karşılıklar aşağı yukarı aynı zaten fark eden hiçbir şey yok. Biz aslında Nuh Aleyhisselam'da da bu karşılıkları gördük. Şimdi haftaya Salih Aleyhisselam'ı işlemeye başlayacağız. Onda da göreceğiz. Kimi görürsek aslında bu noktada tepki adına karşılık adına kavimlerinin bunu gösterdiklerine şahit olacağız. At kavminin kendilerine yapılan tebliğe karşılık nasıl verdiklerini Bakın şöyle biz görüyoruz Kur'an'dan İlgisiz davrandılar şu ara suresi 136. ayet yalanladılar Araf suresi 66. ayet kibirlendiler Fussilet 15 alay ettiler Hud 54 inkar ettiler Hud 59 tehdit ettiler Hud 55 engellemeye çalıştılar Araf 71 Allah aşkına kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7. Demeyin ki hoca her şey 5'e sınırlıyor. Bak 7 tane olmuş. 7 tane süreci görüyoruz orada. İlgisiz davrandılar. Ne diyor biliyor musunuz şu Ara Süresinin 136. ayetinde? Dediler ki Hazreti Huta, ister bize öğüt ver, ister verme. Bizim için aynı. Yani biz seni dinlemiyoruz. Aslında o ilgisiz davranıyormuş gibi da yapıyorlar ya alttan alta bakıyorlar ne olacak diye. Çünkü inkarcı çünkü nifak ehli çünkü bir şekilde elinde güç sahibi olan birisi endişelenir onu kaybetmekten. Onun için her şeyden haberi vardır aslında. Öyle haberi yokmuş falan gibi davranıyor, rol yapıyor. Her şeyden haberi var. Bir görelim bakalım diyor bu işin sonu nereye varacak. Onun için biz şu Ara Süresinin 136. ayetine görüyoruz bunu. Yalanladılar, inkar ettiler. Hayır dediler. Sen Allah'ın elçisi olamazsın mesela dedi. Ne dediler? Getirdiğin Allah'ın vahyi değil dediler. Allah böyle bir şey söylememiştir dediler. Yalanladılar. Birçok şeyi yalanladılar ki Ne dediler? Niye seni gönderecek ki Allah? Allah Resulüne de aynısın demiyorlar mıydı? Niye bu kadar güçlü, kuvvetli adam dururken, ilim sahibi dururken seni mi gönderecekti Allah dediler. Alay ettiler. Nasıl alay ettiler? Atkame özellikle Hud Aleyhisselam'la. Mesela onun şahsıyla alay ettiler. Müminlerle alay ettiler. Allah'ın ayetleriyle alay ettiler. Hud'un tanrısı dediler Hud aleyhisselamın Allah'ıyla ki o alemlerin Rabbi olan Allah'tır Onun da alay ettiler. İnkar ettiler göreceğiz şimdi o inkarın nasıl olduğunu. Diyorlar ki mesela ya bu kadar işi bir tane mi tanrı yapacak bu kadar işi. Bizim bin tane tanrımız var yine yetiştiremiyoruz. Hud'un bir tane tanrısı var her şeye yettiğini söylüyor. Bir tane mi tanrı yetecek zaten şirk zihniyeti şirk kafası onlarda onu oluşturuyor ve o inkarda son geldikleri süreç ney ahireti inkar ettiler. Hayır dediler bu dünyadan sonra başka bir hayat yok tehdit ettiler sus dediler karışma dediler bizim adamlarımıza insanlara gidip Allah'ın dinini anlatma Allah'ın dinini tebliğ etme dediler tehditler savurdular. En son süreçte de engellemeye çalıştılar. Ne yaptılar engellemede? Önce sözlü sonra fiili baktılar ki olmuyor hayatlarına kastettiler. Bütün peygamberler ki Adem aleyhisselamdan Efendimiz'e hepsine binlerce kez selam olsun. Hepsi yaşadı bunları. Allah aşkına şunu şuraya koyayım ben. Şöyle bir siyer bilgilerinizi zihninizde çağrıştırın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu süreçlerin hepsini yaşadı mı? Yaşadı. Hem de bu, bu şekilde yaşadı. En son aleyhissalatü vesselam Efendimizin ölüm fermanını çıkardılar. Artık olmadı bitmiyor. Bunlar engelleyemiyoruz dediler. Önce yanındaki zayıflara yaptılar olmadı. Başka türlü olmadı. Vaat ettiler bir şeyler olmadı. Tehdit ettiler olmadı. En son gelinen aşamayı biliyoruz. Neler yaptılar. E şimdi aleyhissalatü vesselam efendimize kadar bütün peygamberlerde bu böyleyse sen kendini nasıl tanımlıyorsun? Diyorsun ki ben Allah'a davet eden bir davetçiyim. O zaman bunlardan bir tanesi başına geldiğinde niye ortalığı velveleye veriyorsun? Ey benim üniversitede İslami anlamda davet çalışmaları yapan genç kardeşim sen iki sene gayret ettin bir şey yok hiç ne gelen var ne giden var hiç bu manada bir şey yok e ne diyor burada bak bir şey söylüyor ilgisiz davranacaklar diyor yasa bu ya niye başka bir şeyin peşindesin sen sen işine bak işine bak belli bir noktaya geldi bir şekilde oluştu bir şeyler birileri rahatsız oldu seni engellemeye çalıştılar niye ortalığı velvele veriyorsun bak burada o da var hepsi var bunları yaşayacağız biz elbette ki Rabbimizden afiyet isteriz. Kalkıp da kendimizi yalançı pehlivanlar gibi Allah melebi bana bir azap gönder ya da bana ana bir, bir musibet gönder. Bak ben nasıl sabredeceğim? Demek Müslüman mantığı değildir. Biz her zaman için Rabbimizden afiyet isteriz. Afiyet selamettir, iyiliktir, hayırdır. Ama imtihanı geldiği zaman da ne yapacağız? Yapacak hiçbir şey yok imtihanın geldiği zaman bu imtihanın da o yasaya uygun bir biçimde geldiği noktasındaki bir bilinçle hareket edeceğiz. Allah altından kalkamayacağımız imtihanları zaten bize vermeyecek. Verdiği imtihanların altından kalkma, kalkabilmemiz için de bizim yardımcımız olsun. Şimdi biraz bu söylediklerimi. At kavminin üzerinden içlerine doğru bir götürmek istiyorum sizi yani Kur'an'ın gölgesinde Kur'an'ın rehberiyetinde bir görelim. Çünkü buradan bir şeyi öğreneceğiz. Nedir biliyor musunuz benim derdim aslında ben bu faslı çok hızlı bir biçimde geçebilirdim. Çok güzel bir biçimde Kur'an at kavminin üzerinden bize bir inkar psikolojisi öğretiyor. İnkarın bir psikolojisi var. Şimdi biz bunu bilirsek bugünün dünyasında da tebliğ ve davet adına gayret edersek, ederken karşımızdaki insanların bize gösterdikleri tepkileri ya da taltifleri, inkarları ya da kabul edişleri çok daha doğru bir biçimde anlamış oluruz. Onun için mesele sadece tarihteki bir kavmin Allah'ın dinine davet edilirken ortaya koydukları tepki değil. Mesele aslında bugündür ve biz bugünü okuyoruz. Bu o ayetleri okurken nasıl karşılık vermişler biraz görelim bakın birincisi şu diyorlar ki biz senin beyinsiz olduğunu görüyor ve seni yalancılardan sayıyoruz. Hud aleyhisselama bunu diyorlar Araf suresinin 66. ayetinde biz senin beyinsiz olduğunu görüyor ve seni yalancılardan sanıyoruz. Özellikle bunu kim diyor ayetin devam başlangıcında var. Kavminin ileri gelenleri o mele var ya mele meleyi gördük zaten o mele diyor biz seni sefih görüyoruz. Sefih ne demek akılsız demek, beyinsiz demek, ayak takımı demek, değersiz demek. Biz seni öyle işte el ayağa düşmüş birisi olarak görüyoruz. Peki nasıl karşılık veriyor Hazreti Hud bunlara? Ulan sefihsizsiniz siz mi bana sefih diyorsunuz öyle mi karşılık veriyor? Hayır. Allah'ın gönderdiği bir elçi bize usul öğretiyor, bize usluk öğretiyor. Hemen arkasındaki ayetten 67. ayette diyor ki Ey kavmim ben sefih beyinsiz değilim fakat ben alemlerin Rabbinin gönderdiği elçiyim. Onlara onların dilinden cevap vermiyor. Cevabını veriyor çünkü cevap verilmemesi zillet. Ama cevabını verirken bir davetçiye yakışır bir uslupla cevap veriyor. Neden Allah onların yaptıkları şeylerden işte örnekler bize veriyor. Ne olur bu çerçeveden biraz meseleyi değerlendirin. İkincisi ne dediler bakın sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldi dediler. Araf suresinin 70. ayeti. Şu maddeye iyice bakın at iki şeyi anlamıyor. İki şeyi anlamamakta direniyor. Bunlardan bir tanesi ya bu kadar işi bir tek tanrı yapabilir mi? Anlayamıyorlar bunu. Mesela aklınıza geliyor mu neden müşrikler hep ilahlarının isimlerini müennes olarak belirliyorlar? Müennes dişi. lat uzla, menat hep dişi. Niye dişi? diye isimlendiriyorlar anlayamıyorlar yaratmayı doğurmak olarak anlıyorlar doğurmanın da dişiliğe has bir şey olduğunu zannediyorlar İşte onun için o ihlas süresi aslında ihlasa ait hiçbir şey olmamasına rağmen o süreye ahad süresi olarak tevhid süresi olarak isimlendirilen o sure ihlas denmesi ve orada Allah'ın o özelliklerine ait vurguların gelmesinin sebebini buradan anlıyoruz. Ne doğmuş ne doğrulmuş. Samet olan bir Allah'tan bize bahsediyor o süre. Niçin o zihniyete bir şekliyle kapı açılmasın diye. Onlar bunu bir türlü anlamıyor. Diyorlar ki bir tek Tanrı'nın yapacağı bir şey değil. İkincisi neyi anlamıyorlar bakın size çok tanıdık gelecek bu şey. Diyorlar ki ya arkadaş. Atalarımız böyleydi ya 300 senedir 400 senedir biz böyle gördük ya böyle gördük siz onlardan daha mı iyi bileceksiniz bizim babalarımızı dedelerimizi nenelerimizi onların babalarını onların dedelerini biz böyle gördük onlar böyleydi siz onlardan daha mı iyi bileceksiniz diyorlardı ve orada yine bakın inkar psikolojisine ait bir şeyi ortaya koyuyorlar ve atalar dinini Allah'ın dininin önüne geçiriyorlar ve bir yönüyle aslında Allah'ın yasakladığı geleneği geleneğin hepsine düşman olunmaz. Özellikle akideye ters olan geleneğe düşman olunur. Akideye ters olan o geleneği putlaştırıyorlar. İşte Kur'an da onlara cevap veriyor. Ve onların verdiği o tepkilere karşı Hazreti Hud'un da neler söylediğini bize söylüyor. Mesela Hazreti Hud bunlara o bu maddeyle alakalı verdiği cevapta diyor ki siz bunları söylüyorsunuz da Hadi iddialarınız için bir delil getirin o delilde Allah'tan olsun. Allah'ın haklarında hiçbir delil burhan indirmediği sizin kafanızdan ya da zihn nefsinizden uydurduğunuz kuruntularla inandığınız bir şeyin mi beni davet ediyorsunuz? O davet ettiğiniz şey batıldır deyip asıl din olan Allah'ın dinine onları çağırıyor. Üçüncüsü bakın arkadaşlar çok önemli bir şey yine öğreniyoruz buradan. Sen bize açık bir mucize getirmedin. Biz de senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek değiliz dediler Hud suresi 53. ayet. İnanacağız sana inanacağız. Hadi hadi bir mucize göster dediler. E gösterdi bazı, bazı peygamberlerden mucizeler. Biz Hud aleyhisselam'dan bir mucize okumuyoruz Kur'an'dan. Ama şimdi Salih aleyhisselam'dan okuyacağız. Başkalarından da okuyacağız okuduğumuz her peygamberden de şunu göreceğiz mucize gösterildiğinde de bu adamları iman etmiyor çok ilginç bir şey mesela mucize ile iman eden müşrik inkarcı sayısı hiç yok diyeceğim de olur ki bir yerden bir şey çıkar başımıza iş açmayalım ihtimalli konuşalım çok az hemen bana itiraz etseniz deseniz ki hocam işte var ya Firavunun sihirbazları Firaunun sihirbazları mucize istemedi mucizeye şahit olunca iman ettiler İsteip de iman edenler inanın ki çok az Allah Resulü'nde de öyle mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den de mucizeler istediler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de mucizeler gösterdi. Biliyorsunuz mucizeler üçe ayrılır işte hissi mucize, bilgi mucizesi, haberi mucize. Biz mucize derken genelde hissi mucizeyi kastediyoruz. Yani görünen bir şeyin şahit oldukları mucize işte. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin yapmaması gibi İsmail Aleyhisselam'ın bıçağın kesmemesi gibi Hazreti Musa'nın önünde denizin yol olması gibi işte Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi ile akhir Bunları hepsini biz hissi mucize olarak görüyoruz. Bunları isteyip hadi bize mucize göster dediklerinde Allah'ın peygamberleri mucize gösterdiklerinde çoğu iman etmiyor. Dolayısıyla inkar psikolojisinde bu da var. İstiyorsunuz ama size verilince sanki... Siz iman mı edeceksiniz ona ait bir şey söylüyor. Benim güzel kardeşlerim dördüncüsünde orijinal ve sadece ve sadece Hud aleyhisselamın kavmi olan Ad kavminin söylediği bir bilgiyi görüyoruz ki bu bilgi aslında bizim dünyamızda da duyduğumuz bilgilere benziyor. Ne dediler biliyor musunuz? Bizim tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmış. Bizim tanrılarımızdan biri seni fena halde çarpmış dediler Hud suresi 54. ayet. Neye benziyor size size bu söz neye benzedi aklınıza ne geldi mesela cin çarpmış. Bu zavallı cinlerin bizden çektikleri zaten bir acayip biz gidiyoruz onlara çarpıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bizde çarptılar bir sürü de iftira atıyoruz cinlere var mı böyle bir şey var. Musallat olur mu insanlara? Olur. İnanın karşılaştığınız ve duyduğunuz on tane hadiseden iki tanesi ya doğrudur ya değildir. Bu büyü meselesiyle cin meselesi bir daha tevekkül meselesiyle beraber ele alınması gereken bir mesele. Eğer benim konum o olsaydı inanın çok şey söylerdim bu konuda ama neyse inşallah bir gün söz oraya gelir. Adam kendisi bunalım takılıyor zavallı cinlere faturayı kesiyor. Kendisi Allah'ın hudutlarına aykırı davranmış büyü yapmışlar bana. Kendisi zaten hiç evveli veli ona bir şey olmaz ona büyü yaptıkları için öyle davranıyor. Ya etmeyin eylemeyin Allah aşkına. Bu irade meselesiyle halledilecek bir mesele olur ki bu noktada bir hastalık bu da bir hastalıktır olursa onun Ehil olan insanlar eliyle olabilecek, şifaya ulaşabilecek elbette ki şifayı veren Allah'tır. Ama meşru ve şeylerle gidilecek yer belli. Ancak burada tevekkül meselesi çok mühim bir mesele. Bu meseleyle alakalı olarak ele alınması gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak daha kötü şeylere doğru gider o manadaki sıkıntılar. Allah bu noktada da bizlere sahih ve selim bir tevekkül anlayışı nasip eylesin. Bakın arkadaşlar beşincisinde şöyle bir şey söylüyorlar. Eğer Rabbimiz dileseydi elbette bize melekler indirirdi. Elçiyi beğenmiyorlar. Eğer Rabbimiz dileseydi bize melekler indirirdi. Niye peki melekler niye indirirdi? Mesela bunun detaylarını da veriyor Mümin'ün suresinin 33. 34. ayetlerinde. Diyorlar ki o da sizin gibi bir beşer. Hud aleyhisselam'a diyorlar. Sizin yediklerinizden yiyor sizin içtiklerinizden içiyor eğer bir beşere uğrarsanız zarara uğrarsınız bir beşere uyarsanız sizi ziyana taşır bu inkar psikolojisinde inkarcılarda hastalık bize gönderilecek elçi melek olmalı insan olmamalı niye biliyor musunuz bunun çok sebepleri var bak ben size beş tane sebebini söyleyeceğim. Birincisi hem cinslerine güvenmiyorlar kendileri ne insan insana güvenmiyor çok şey söylenir bu konuda ama ne olur siz altlarını doldurun İkincisi hem cinslerine haset ediyorlar niye ya niye benim gibi aynı adam niye ben niye olmadım da oldu şimdi mesela bize biraz garip geliyor bugün peygamberi kıskanan adamlar var içimizde. Şu anda yaşıyor adam peygambere haset ediyor. Bunu açıkça söylemesine gerek yok ama söylediği sözlerden biz bunu çıkarıyoruz zaten. Neredeyse utanmasa diyecek ki niye ona vahiy geldi de bana gelmedi diyecek. Haset ediyor çünkü Allah'ın seçimine Allah'ın takdirine bir yönüyle teslim olmuyor. Üçüncüsü örneğimiz bizden olmamalı diyorlar. Tamam bir örnek olsun ama bizden olmasın. Daha üstün olsun daha farklı olsun. Dördüncüsü insan üstü bir örneğin hayat üstü olacağını çok iyi biliyorlar. Şimdi insan üstü istiyorlar ya hadi diyelim ki melek geldi sonra ne diyecekler? Allah'ım öyle birini gönderdi ki uyuması mümkün değil diyecekler. Orada insan üstülüğünü istemeleri aslında hayata müdahale edecek örnek olacak bir örneklik oluşmaması ile alakalı. Beşincisi de zaten belli kendilerine bahane olsun istiyorlar. Oha olsun niye uymadınız e bizim gibi değildi ki diyecekler ama nasıl geliyor elçiler min enfusikum sizin nefislerinizde nasıl geliyor beşer sizin gibi beşeri hususiyetlerinde sizden bir farkı yok bütün elçiler öyle insan muhatap gelen elçi de insan ondan dolayı bütün elçiler beşeriyetlerini öne çıkararak konuşuyorlar kavimleriyle Onların da bu yanlış anlayışlarını düzeltmeye gayret ediyorlar. Bu noktada özellikle At kavminin inkarında o tebliğe karşı koyuşlarında bu da var. Sonuncusu da şu diyorlar ki hayat şu dünya hayatımızdan ibarettir. Kimimiz ölürüz kimimiz yaşarız bir daha dirilecek de değiliz. Yani ahirete inanmıyorlar. Adamlar yine açık açık söylüyor bunu şimdi ahirete inanıyormuş gibi yapıp da inanmayanları görünce onların cesaretini takdir de edebiliyorsunuz. Ama onlar açıkça yeniden dir dirilişe yeniden bir hayatın varlığına inanmıyorlar. Şimdi bunlar bu tehditlere bu sözlere karşı daha doğrusu bu karşılıkları verince Hazreti Hud sabırdan hiç taviz vermiyor. Elinden geldiğince onları uyarıyor uyarıyor ama bakın ayetleri verdim size gidin o ayetleri okuyun kaç ayetin içerisinde şunu söylüyorlar dönüp dolaştırıp aynısını söylüyorlar. Hadi diyorlar bize vaat ettiğin o haber verdiğin azap bir gelsin bakalım bizi o tehdit ettiğin azabı bize bir getir bakalım Allah'ın azabı nasılmış bir bakalım o azabı gelmesi için gayret ettiler İnanmıyordular. şöyle bir şey vardı onların zihinlerinde o inkar psikolojisini azabı istedikleri ayetlerin içerisinden de çıkarabiliyorlar çıkarabiliyoruz bir kesim hiç inanmıyorlar yok ya Hud kendisine konuşuyor azap mazap geleceği yok bir kesimde diyorlar ki gelse bile yani Hud doğru söylemiş olsa bile azap da gelse bize o azap ne yapacak güçlü kuvvetli evlerimiz var sütunlarla donatılmış binalarımız var bu kadar sağlam binaların içerisinde o azap bize ne yapacak gireceğiz onun içerisine kendimizi kurtaracağız diyorlar. Böyle bir şeyden dolayı hadi azap gelsin hadi azap gelsin diyor ve azap geliyor nasıl geliyor azap önce yine Allah'ın onlara bir rahmeti bakın kullarına rahmetinin bir karşılığı bu bir kuraklıkla sinyal geliyor 3 yıl sürüyor bizim bazı İslam tarihçilerimizin bildirdiğine göre mesela İmam Taberi'nin bize tespiti o şekilde süre önemli değil ama bir miktar sürüyor ve bu süre içerisinde fakirleşiyorlar hayvanlarını bile sulayamayacak hale geliyorlar ziraatları çok üst düzeyde o sıkıntıya uğruyor su hayattır biliyorsunuz Olmadığı için sıkıntı sıkıntı yağmur dualarına çıkıyorlar olmuyor. Kendi putlarına kurbanlar kesiyorlar olmuyor. En son birileri diyorlar ki ya Mekke'de Mekke'ye bir heyet gönderelim. Orada işte kutsal bir yapı var bir şekilde orada dua etsinler. Oradaki insanlardan dua istesinler. Bir heyet gönderiyorlar Mekke'ye olmuyor olmuyor olmuyor. O olmadıkça Hazreti Hud yine çırpınıyor ve o günlerde mesela söylediği sözlerin üzerinden çıkarıyoruz biz niye biz Hazreti Hud'un dünyevi anlamda bazı vaatlerde bulunduğuna dair bilgiyi buradan öğreniyoruz iman edin diyor tevbe edin Allah size yağmurlarını bir daha göndersin topraklarınızı bir daha bereketlendirsin size şöyle şöyle türlü türlü nimetler bahşetsin o söylemesinin sebebinin buradan kaynaklandığını görüyoruz ama o süre içerisinde Yine bir avuç iman eden var. İnkarda bir kere inat halindeler, iman etmemeye ve Hazreti Hudun davetine uymamaya gayret ediyorlar. Ve biz Ahkaf Suresinin 24. ayetinden şunu öğreniyoruz: Bir bulut beliriyor orada. Seviniyorlar. Kimisi o buluta doğru koşuyor. Niçin? O bulut azap bulutu. Ama onlar Yağmur bulutu olduğunu zannediyorlar. Aa işte yağmur geldi çünkü öyle bir inançları var. O buluta doğru koşuyorlar. Kimisi neşeleniyor, kimisi evine gidiyor, kimisi şunu yapıyor bunu yapıyor. O azap bulutları geldiği zaman da Hud aleyhisselam yanında kendisine iman eden bir avuç insanı alarak o kavmin içerisinden çıkıyor. Allah'ın rahmeti onlara tecelli ediyor. Rahmet yasası işte ortaya çıkıyor. Hud ve ona iman edenler. O azabın içerisinden çıkıyorlar. O azap geldikten sonra da o azabın nasıl olduğunu şimdi göreceğiz. At kavminden geriye hiçbir şey kalmıyor. Allah kasıp kavuruyor. Zulmedenleri gönderdiği o elem verici azapla yok ediyor ve tarih sahnesinden siliyor. Bize sadece bu bilgiyi kendisi kitabında verdiği için biz öğreniyoruz. Peki nasıl bir azap geliyor? Hiçbir azap. Bu kadar detaylı anlatılmıyor benim güzel kardeşlerim Kur'an'da. İnanılmaz yani gerçekten bugün ben derse hazırlanırken yani son şeklini verirken kendi kendime defaatle demişimdir siz dediğim bunu Allah'ın nasıl bir nimet Kur'an ya nasıl bir nimet. Yani Kur'an olmasaydı biz bunları nereden öğrenecektik? Nereden bu kadar ibret alacaktık? Nereden bu kadar insanlık tarihinden haberdar olacaktık? Allah'ın gönderdiği, verdiği binlerce nimet, sayılmayacak kadar nimet. Bir nimet de bu ki bize bunları söylüyor ve bunların üzerinden bize uyarılarda bulunuyor. Ben bazı kelimeler vereyim size. Ayetler vakit kalırsa belki bazılarına değiniriz ama netice itibariyle bu kelimeler üzerinden biz azab, azabın onlara gelen azabın hem şiddetine, hem muhtevasına, hem de süresine ait bilgileri öğreniyoruz. Bakın Rabbimiz Nasıl isimlendiriyor bu noktadaki azabı? Ritz diye bir kavram kullanıyor. Alçaltan bir azap. Araf 71. Gadabun öfke dolu bir azap. Araf 71. Kataana tabira kökünü kesip koparan bir azap. Araf 72. Azab bin Galiz ağır ve çetin bir azap. Hud süresi 58. Laneten lanetli bir azap. Hud 60. Sayhatun korkunç sesli bir azap müminun 41 ki sayha kıyamet içinde Kur'an'ın kullandığı bir ifadedir. en köpük gibi çerçöp haline getiren bir azap müminun 41. Rihan sarsaran dondurucu sürekli rüzgar ile gelen azap Fussilet 16. Orayı geçtik değil mi? Hemen getirelim. Azabun elim, elem verici bir azap Ahkaf 24 Acazun nahlin munqairin sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seren bir azap Birihin sarsarin atiyetin uğultulu kasıp kavuran bir fırtına ile gelen azap Acazun nahlin haviyetun içi boş hurma kütükleri gibi yere seren bir azap Allah aşkına bu kadar ifadeyi Kur'an niye kullanır? Azap azap işte geldi köklerini kopardı getirdi. Niye bunları kullanır? Sadece bunlar değil azabın süresini de okuyoruz ayetlerden. Şimdi geleceğiz. Azabın neticelerine ait bazı şeyleri de okuyoruz geleceğiz. Niye biliyor musunuz? Zalimlerin bu dünyada karşılaşacakları sonu gösteriyor bunlar ve Allah aslında mazluma buradan bir mesaj veriyor zalime verdiği gibi. Ve aslında Allah'ın arzında, Allah'ın istemediği gibi yaşayanların nelerle karşılaşacağının bilgisini veriyor ve daha neler neler veriyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim hatırladınız mı Hut Aleyhisselam'la alakalı ilk derste ben size Aleyhisselam efendimizin bir şeyini anlattım. Ayşe annemiz aslında anlatıyor bize. Bukhari'de tefsir babında geçen bir hadistir bu. Ne zaman yağmur yüklü bir bulut görse sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz endişelenir. Yüzünün rengi değişir. Ayşe anamız bir iki defa aynı şeylere şahit olunca bir defasında da soruyor. Ya Resulallah diyor. Ne zaman yağmur yüklü bir bulut görseniz böyle oluyorsunuz ama yağmur sevinç biz bulutu görünce seviniyoruz. Niye siz böylesiniz diyor. O rivayette rüzgar da var rüzgarı da görünce aleyhissalatü vesselam efendimizin aynı tepki gösterdiğine şahit oluyoruz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz ya Ayşe bir kavim böyle bir yağmur bulutuyla azaba uğradı ve yok oldu. Biz bilemeyiz o yağmur yüklü bulutun bize rahmet mi getireceğini azap mı getireceğini. Ben onu her gördüğümde o kavmi hatırlıyorum. Kavim hangi kavim? At kavmi. O kavmi hatırlıyorum ve Rabbime iltica ediyorum. Sireti Enbiya'ya karşı aslında Allah Resulü'nün tavrı bu. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin okuyuşuna bir örnek. Şimdi bu ayetlerin ilk muhatabı o Geçmiş ümmetlerden, kavimlerden çıkardığı derste bu. Öyleyse eğer biz bu dersleri çıkarmayacaksak, sadece at kavmini Hud aleyhisselam'ı ya da başka bir peygamberi öylesine işte geçmişlerin hikayeleri olarak anlayacaksak ve okuyacaksak, Kur'an'ın bize anlattığı o ruha uygun bir biçimde davranmış olabilir miyiz? Allah bizi bilinçli bir biçimde okuma noktasında, anlama noktasında, kavrama noktasında bir seviyeye getirmiş olsun şimdi o kavramların geçtiği birkaç ayeti size hatırlatayım mesela Araf suresi 72. ayette onu Hud'u ve onunla beraber olanları rahmet yasası rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayıp iman etmeyenlerin de kökünü kestik Müminun suresi 41. ayet derken onları o korkunç ses kaçınılmaz olarak kıs kıvrak yakalayıverdi kendilerini köpük gibi çer çöp haline getirdik kavramları hatırlayın zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun fussilet suresinin 16. ayeti bakın bunun bir tefsirlerde geçen bir hatırasını da şimdi aktaracağım size biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o mutsuz kara günlerde Kendilerinin üzerine dondurucu, sarsıcı bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha rezil edicidir. Yani bunları gördüler tamam ahiret bitti böyle bir şey yok. Bu buranın cezası ama ahiretteki hayat, ahiretteki karşılıkları daha rezil edicidir. Onlara yardım da edilmez. Şu ayeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kime okuyor biliyor musunuz? Utbe İbni Rebi'a'ya okuyor. Nedir mesele Ebu Cehil Mekke'nin ileri gelenleri demişler ki ya Muhammed bir şeyler söylüyor ama bu adam faldan mı konuşuyor sihirden mi konuşuyor şiirden mi konuşuyor biz anlayamıyoruz. İçimizden falı şiiri bilen birisi çıksın diyor gitsin onunla bir şekilde konuşsun onun ne için bu işleri söylediğini bu sözleri söylediğini bir anlasın. Utbe diyor ki ben üçünü de biliyorum falı da biliyorum şiiri de biliyorum şunu da biliyorum ben gideyim konuşayım. Allah Resulü'nün yanına gidiyor. Efendimiz oturmuş o da karşısına oturuyor. Ey Muhammed diyor bana bir şeyi söyle. Sen mi daha hayırlısın yoksa Haşim, Abdümenav, Kusay mı daha hayırlı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmanını çok iyi tanıyor. Düşmanını tanıdığı için onlarla nasıl konuşacağını biliyor. O soruya cevap verse hayırlı dese başka bir dert, hayırsız dese başka bir dert. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için o soruya cevap vermiyor. Biz bir anlayabilsek şu siyeri bir anlayabilsek ve vesselam efendimizin şu adımlarını dünyayı bir başka anlayacağız ama anlamamakta ısrar ediyoruz. Neyse o soruya cevap gelmeyince bir soru daha soruyor. Ona da cevap vermiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diyor ki ya diyor senin derdin ne ki Muhammed diyor. Eğer diyor derdin bize lider olmaksa bayrağı getirip senin evinin önüne dikelim seni kendimize reis yapalım. Eğer derdin malsa mülkse toplanalım sana mal toplayalım içimizden en zengini seni kılalım. Eğer derdin kadınsa kimi söylersen. Kimi Mekke'nin Kureyş'in bütün kadınlarından falanca filanca de o kadınları getirelim sana verelim. Ne istiyorsun sen derdin ne? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle duruyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor ve başlıyor Fusilet Suresini okumaya. Okuyor okuyor okuyor bu ayete geliyor. 16. ayete. Utbe erimiş ağzını kapatıyor Allah Resulünü. Rahim olan Allah hatırına sus diyor Allah adına susturuyor sallallahu aleyhi ve sellemi ve böyle titremiş o Kur'an'ın ayetlerinden etkilenmiş bir biçimde çıkıp gidiyor evine giriyor ve 3 gün boyunca evinden çıkmıyor. Ebu Cehil diyor ki ya gönderdik utbeyi çıkmadı herhalde o da etkilendi Muhammed'den çünkü kim gidiyorsa onun yanına imanla çıkıyor herhalde o da etkilendi onun için çıkmıyor. Bir heyetle Utbe İbni Rebiyan'ın evine gidiyorlar. Utbe diyorlar yoksa sen de mi saptın? Sen de mi Muhammed'e tabi oldun? Hayır diyor Utbe başından geçenleri anlatıyor. Vallahi diyor Muhammed'de öyle sözler var ki o sözlerin bir emsali yok. At kavminden bahsetti azaba ait şeyleri söyledi Vallahi konuştursam Çıkarken azabın bana ulaşacağına dair bir korku kapladı içimi. Üç gündür kendime gelemedim. Adam böyle etkileniyor. İnkarcı ama böyle etkileniyor. Biz bu ayetleri okuyoruz. Bu ayetlere muhatabız. Bu ayetlerle karşı karşıyayız. Biz onların inandığı kadar inanmıyoruz. Bu, bu ayetlere karşı o inkarcıların Allah'ın zalimlere göndereceği elem verici azabın varlığına o inanıyor. Biz halen şüphe içerisindeyiz. O şüphelerden kendimizi kurtarmadıkça olmayacak benim güzel kardeşlerim. Çünkü iman dediğiniz şey asla şüpheyi barındıramayacak bir şey. Tasdik dediğiniz şeyde şüphe olmaz. Ve iman ikna ile de olmaz. İman imandır zaten. Adamı ya böyle alttan girelim üstten girelim biraz ikna edelim. Böyle bir şey yok ikna edilmek, edilmekle olmaz. İman imandır tasdik olacak. Bütün şüphelerden uzaklaşarak Allah'ın vaat ettiği, söylediği, istediği her şeye kesin kez iman ettiği zaman o imanın tadına varmış olacak. Cenab-ı Hak hepimizi böyle bir iman seviyesine eriştirsin inşallah. O ayetleri okuyun ne olur. Ayetlerde detaylar var. Ben sadece bir şeyi söyleyeceğim size. Bakın Hakka suresinde bu azabın detayları anlatılırken şöyle bir ifade kullanır Rabbimiz. Allah onu yani o azabı ardarda 7 yedi gece sekiz gün onların üzerine musallat etti. Yedi gece sekiz gün detay veriyor Kur'an sözün özü böyle bir detay veriyor. Yedi gece sekiz gün onların üzerine musallat etti. Eğer orada olsaydın Allah Resulüne hitap ediyor o kavmi İçi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş olarak görürdün Niye yedi gün sekiz gece? allah Alem ama bir şeyler çıkaracağız buradan. Azap gelseydi anında gelseydi ve iş bitseydi. Evet o azaba uğrayanlar o azabı tadacaklardı. Ama yedi gün sekiz gece sürmek var ya of. Onlara o azabı öyle bir tattırdı ki onlar o azabın içerisinde azap tattılar bir anda yok olmadılar gördüler yavaş yavaş gördüler yanındakileri gördüler o dün sözüne itibar ettikleri adamların birer birer devrildiklerini gördüler. O mevki makam sahiplerinin nasıl gittiklerini gördüler. Gördüler gördükçe de Allah'ın büyüklüğüne ait o şeyleri yaşadılar. Dolayısıyla 7 gün 8 gece sürmesinin uzun bir süre bu süre bir azap için bu kadar bu azabın sürmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu olsa gerek. Ama siz tefsirlere müracaat ettiğinizde daha nice nice şeyleri göreceksiniz. Ne diyor Hakka süresi nasıl bitiyor şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun yok zalimler gitti mazlumlar yaşıyor İman edenler yaşıyor inkarcılar gitti sadece Allah o inkarcıların üzerinden bize ibret veriyor Allah gerçek manada ibret alanlardan eylesin şimdi benim güzel kardeşlerim o iman edenlerin nasıl yaşadıklarına dair bir bilgi yok Kur'an'ımızda hadislerde bize o bilgiyi vermez ama biz bazı tarihi rivayetlerden şunu öğreniriz Hud aleyhisselamın ömrü 150 yıl 150 yılın ne kadarı bu helaktan sonra onu da bilmiyoruz ama iman edenlerle beraber bir müddet yaşıyor nerede yaşayıp nerede vefat ettiğine dair de onlarca rivayet var kaynaklarımızda net bir bilgi olmadığına dair ama hatırlayın en ilk der size Hud aleyhisselamın kabriyle ilgili bir resim gösterdim. Yemen'de bilinen ve Hud Aleyhisselam'ın adıyla anılan bir köyde o köyün orada bir kuyu var. O kuyudan dolayı da orası meşhur. Berahut kuyusu. O kuyunun olduğu yerde olduğuna dair rivayetler var Allahu alem. Özellikle o bölge halkı Şaban ayının 21'inde ziyaretçiler gidiyor oraya ve 3 gün boyunca oralarda işte bazı ihya etme adına bir şeyler yapıyorlar. Bu da o bölgenin bir yönüyle bir geleneğidir. Allah o kavmin sonundan onların onları rahmetle çıkardıktan sonra artık iman edenlerin hayatlarıyla ilgili olarak bize bir bilgi vermiyor. Ama o iman edenlerin sonundan gelen kavim olan Semud kavmini ve o Semud kavmine gönderilen Salih aleyhisselamı da önümüzdeki hafta görmüş olacağız inşallah. Bütün peygamberlere binlerce kez selam olsun. Cenab-ı Hak bizi Hud aleyhisselamın yolundan ayırmasın onun tebliğ aşkı sevdası bizim sevdamız olsun onun inkarcı kavme gösterdiği sabır da bizim sabrımız olsun o inkar psikolojisine ait bazı şeyleri de kavramak bize nasip olsun kolaylaşsın onların üzerinden güzellikler inşallah hayatımıza yayılsın dünyadaki cennet ailede bugün şöyle bir serlevha açmak istiyorum bir cahiliye sözü olarak evde kaldım bu söz bir cahiliye sözüdür evde kaldım ne demek evde kaldım evde kalmayacağız da nerede kalacağız çadırda kalacak halimiz yok otelde de kalacak halimiz yok elbette ki evde kalacağız ama bu söz o kadar yaygın ki özellikle kızlarımız için inanın ki psikolojilerini bozan Hayattaki sorumluluklarını yerine getirme adına onları hayattan koparan bir noktaya geliyor. Bu sözün nereden neşet ettiğini ve ne için söylendiğini biliyorsunuz. Genç kız erkek fark etmez işte evlilik yaşı diye bilinen bir yaşa geldiğinde Allah kader planında bazı şeylerini ona açmadığı zaman biraz o evlilik meselesi gecikince ya da belli bir süre ertelenince Başlıyor toplum yargılamaya her gördüğü yindirde soruyor işte evlenmedi mi niye evlenmiyorsun bilmem ne şu bu falan filan ikna etmeye çalışıyor. Bu bir ibadet benim güzel kardeşlerim evliliğe ikna etmeye gerek yok ihtiyaç duyulduğu zaman yaşı yok zaten bunun vakti var. Vakti geldiği zaman da olabilecek bir şey ve biz iman etmişiz kadere ya kader dediğimiz şey burada da ortaya çıkmayacak nerede çıkacak? Allah yolumuzu kesiştirecek biriyle meşru vesilelerle birileri bu işe vesile olacak. Netice itibariyle de Allah'ın yazgısı neyse o yazgı gelip bizi bulacak. Ama bunu her şeyi ölçüsüz bir hale getirdiğimiz gibi bunu da ölçüsüz bir hale getirdiğimiz için iki de bir niye evlenmedin niye evlenmedin daha evlenmedin mi bilmem ne bunu söyleye söyleye gençleri perişan ediyoruz. Evliliğe teşvik böyle olmaz. Sen diyelim ki amcasın değil mi senin bir yeğenin var evlilik vakti de gelmiş. İki bir yeğene niye evlenmiyorsun diyeceğine onu evlendirme adına adım atsana. Niçin bu noktada bazı şeyleri yapmıyorsun? Bu sorumluluktan kaçmaktır aslında. Bakın özellikle kızlarımıza niye evlenmiyorsun niye nasıl evlensin? Bir kız nasıl evlensin İffetli bir kız nasıl evlensin ne yapsın? Sen onun hukukuyla o manada hukuku olduğu birisi olarak sen bu evliliğin gerçekleşmesi noktasında adım attın mı? Akrabasısın mesela komşusun mesela arkadaşısın mesela bu noktada meşru vesileleri kullanarak adım attın mı? Atmadın. O zaman kızlarımız ne diyor biliyor musunuz? Adam var da biz mi evlenmedik diyorlar. Vallahi doğru diyorlar. Adam var da biz mi evlenmedik ne yapsın zavallı kız? Sen o kıza iki de bir. Niye evlenmedin niye evlenmedin evde kaldın deyince ben bütün kızlarıma diyorum ki kim ki size evde kaldın derse ne diyeyim <gülüyor> bir şey söyleyeceğim olmayacak neyse siz artık ora arkasını doldurun sen dedi ki sen de çadırda kalasın ne, dedi, ne diyeyim ben artık bu sözü silelim zihnimizden kadere teslim olalım ama beşer planında vesileleri zorlayalım. Allah bize böyle bir sorumluluk yüklüyor. Yanınızdaki yörenizdeki bekarları evlendirin diyor. Herkes bu sözün muhatabı olarak kendi dünyasını alacağını alsın ki gençleri hasta etmeyelim ya. Zaten elimizde kalmış bir avuç genç. Onlara da bu evlilik yüzünden ayarlarını bozuyoruz. Şu evlilik meselesini doğru dürüst konuşmadığımız için evlilik meselesi gençlerimizin ayarlarını bozuyor. Ben de gençlerime diyorum ki gençler. Siz bizim gibi adamlara bakmayın siz ashabı kef gibi bu işin örneği olmadan iman üzere nasıl yaşanabilirliğinin bir örneğini koyun ortaya kadere teslim olun binlerce nar tanesini bir narın içerisine koyan Allah seni de birinin gönlüne birini de senin gönlüne koymuştur o kaderin ortaya çıkması için meşru vesileleri zorlayın Gerisini de alemlerin Rabbi olan Allah'a bırakın. Rabbim bütün gençlerimi bütün gençlerimizi küçük büyük genç yaşlı bu noktada nerede dünyanın neresinde olursa olsun bütün ümmetin gençlerini iffet noktasında en hassas noktada istihdam eylesin ve onlara hayır kapıları açsın onları kendinden başkasına muhtaç etmesin. Onların dünyalarına kendisinin razı olacağı güzellikler eriştirsin Amin. ve gençlerimize cennetin kokusunu duyacağı evler nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.